Selamünaleyküm tekrar. Allah razı olsun. Yani aslında hakikaten güzel bir topluluk burası. Çünkü şu sokaklara yüzleri, yüz binlerce insana, gençlere bakıyoruz. Onların arasında Allah rızasını kazanmayı dert edinmiş genç insanların burada böyle birlikte olmaları çok hoş. Rabbim bereketlendirsin. Çalışmanızı makbul eylesin inşallah. Ve inşallah İslami devlet giden yolun yolcuları değil. İnşallah önderler olasınız. Rabbim'in lütfuyla komutanlar olasınız. İnşallah. Şimdi arkadaşlar içinde yaşadığımız toplumu çok fazla anlatmaya gerek yok. Çünkü hepiniz bu konudan malumatlarsınız. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar sürecek bir kavga var. Hak ve batıl kavgası. Ve bu Kıyamete kadar sürecek ama Nihayetinde inşallah Rabbim lütfü hep Batıl kaybetmiş, hep hak kazanmıştır. Mesela bu hak ne Nedir? Çünkü e, 50 tane hak var. Herkesin kafasında bir hak tanımı var. Herkesin bir hak tercihi var ama Gerçek anlamda Müslümanlar için Hak hakikat, istikamet konusu öyle Çok zor bulunacak Zor konular değiller. Çünkü elhamdülillah biz yaklaşık 1400 yıldır, 1400 küsür yıldır süre gelen bir çizginin mensuplarıyız. Yaşadığımız ülkede bizim hak hakikat istikameti bulmamızda çok sayıda e, bilgiler, belgeler ve alimlerle dolu elhamdülillah. Ama tabi bu kifayet etmiyor. Nihayetinde e, bu hak ve batıl savaşında Türkiye üzerinde her anlamda bir oyun oynanıyor. Onlardan en önemlisi tabi İslam üzere oynanan ve Müslümanlar üzere oynanan oyunlar. Müslümanlar ve İslam üzere oynanan bu oyunlardaki son dönemde artık çok çıplak gözle ortaya çıkmış olan bir konu da ne? ehl ve sünnet vel cemaat şuuru. ehl ve sünnet vel cemaatle ilgili oynanan oyunlar. Çünkü ne? Konumuz zaten ehl sünnet vel cemaat üzerine beraber bir hasbihar edeceğiz inşallah. Çünkü Ehl-i sünnet vel cemaat. Yani ne demek olduğunu hasbel hepiniz biliyorsunuz ama şöyle birkaç kelimeyle söylemek gerekirse ehl-i sünnet aleyhissalatu vesselamın sünnetine ben biraz ıslahı anlam soruyorum. Çünkü sünnet gidilen yol, takip eden yol manasında ama ehl-i sünnet bizim anladığımız anlamda aleyhissalatu vesselamın fiillerini, sözlerini, takrirlerini ifade etmektedir. Takrir de biliyorsunuz Aleyhisselatü vesselam, yanında olan bir hadiseye karşı tavrını belletmez hadisesidir. Bir hadis oldu, ses etmedi ya da onu aladıysa o da bir sünnettir. Ehli sünnet demek ki ve Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesi, onun fiilleri, onun sözleri, onun takrirleri ta kıyamete kadar bize örnek olarak e, yegane Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra yani imtisal olan bir yol. ehl sünnetin olduğunu biliyoruz. Velcemaa cemaat de ne oluyor? Topluluk manasında ama nedir o? Şöyle sondan alarak başa gö doğru götürmek gerekirse Aleyhisselam buyuruyor ki kim ki benim sahabeme tabi olur, onu takip ederlerse bana tabi olmuşlardır. Beni takip ediyorlardır. Her kim ki bana tabi olup beni e, takip ediyorlarsa benim yolumu Allah Teala'ya tabi olmuşlardır. Sondan başa doğru getirmek gerekirse. cemaatte de bu. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiir, takrirleri, davranışları ve onun sahabesinin her türlü davranışı bizim için İslami yaşamada en önemli kılavuzdur, en önemli yoldur. Çünkü Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Azimüşşan'ında Peygamberi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam için onu takip etmekle ilgili mükerrenen ayet-i kerimeler vardır. Peygamber Efendimizin mutlaka, yani sadece Kur'an değil, Kur'an'ın da ümmet açısından mutlaka takip edilmesi gereken bir yol olduğu ayet-i kerimelerle bize bildirilmiştir. Şimdi bunu söylemekten maksat şu, zamanımız dar olduğu için biraz özetleyerek götürmek gerekecek sanıyorum. Şu, son dönemlerde değil, Bundan çok daha önceki dönemlerde de insanlara bir kısım insanlar çıkmışlardır. Ya kardeşim işte Kur'an burada. Yani başka yolla başka kılavuz ihtiyaç yoktur. Ne ararsan Kur'an'da vardır. Aleyhissalatü vesselam nihayetinde Kur'an'ı e, tebliğ için inmiştir. O öldükten sonra onun görevi bitmiştir. Ve bundan sonra ne olacaksa işte Kur'an'a göre bak hayatını devam ettir. Hatta Türkiye'de bir ara e, mealciler diye de bir grup çıkmıştı. Bunlar ne, ne diyorlardı? Efendim işte aç Kur'an-ı Kerim mealini, Kur'an-ı Kerim mealine bak, ne istiyorsan işte bu. İslam tekrar dallandırıp budaklandırmaya işte şuna buna da gerek yok. Ya da başka tehlikeli bir söz söylüyorlardı. Efendim o da şu, eee Yani Kur'an-ı Kerim'in meali ya da Kur'an-ı Kerim'in meali size yeter. Açın bakın bir Kur'an-ı Kerim mealine. Siz yorunuzu bulursunuz. Şimdi benim acizane kütüphanemde yaklaşık yüz civarında Kur'an-ı Kerim meali var. Farklı Kur'an-ı Kerim mealleri var. Bazı konularda ben kendim dedim dedim ki dur bakalım ya bu adamlar bir şey söylüyorlar. Yani Kur'an aç, mealini aç, oku. Allah'la kul arasında kimseyi sokmayacağız. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre bakacağız. Efendim yolumuzu bulacağız. E peki aldım, baktım, gittim onun için piyasada Kur'an-ı Kerim meallerini topladık. Bir yani ara bir vaktiniz olursa şöyle iki üç tane Kur'an-ı Kerim meali sizde koyun ve bir örneklendirin kendinizde, kendi şahsınızda. Yani enteresan. Hele bazıları çok korkunç derecede hatalar içeriyorlar. Yani bu adamcağızlar bir kısmı Değil Arapça, Türkçe'yi dahi bilmiyorlar. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim meali, yolumu bulacağım. E, ama yani bende 100 tane Kur'an-ı Kerim meali var. E ben de Arapça bilmiyorum, ne yapacağız? Bu ayrı bir konu. Daha sonra bu konu tutmayınca başka bir şey söylemeye başladılar. Deder ki, ya tamam, hadisleri kabul ama, bu hadisleri biz Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerine vuracağız. Eğer Kur'an'da bu hadisin karşılığı varsa efendim böyle cazip laflar biz o zaman kalkalım işte o hadisleri kabul ediyoruz ama bunun dışında ötekiler yok hayır kardeşim onlar işte itibar edilmemize gereken bir sözdür nihayetinde haşa Muhammed de bir insandır bunlar başta dinlediğiniz zaman güya işte dini kolaylaştıran insan kolana cazip gelen efendim gibi şeyler gelebiliyor bir de bunu burada bir nokta koyalım biraz daha tarihi geçmişine e, götüreyim. Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını mutakiben, işte Hazreti Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Zinnureyn. Hazreti Osman dönemiyle birlikte fitneler başladı. Fitneler başladı. Ve bu e, fitneler Hazreti Ali döneminde devam etti. O, Hazreti Ali dönemindeki o Cemal Sıfı'nın vakaları ve işte Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Kerbala hadiseleri. Zaten İslam coğrafyası genişmişti. Ve ilk defa Hazreti Ali dönemi, yanlış hatırlamıyor isem, bir kısım mezhepler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Ehl-i Sünnet niye oluştu değil mi? Yani ne gerek vardı? Ama daha Hazreti Ali, Hazreti Ali ile birlikte hemen bir Mutezile diye bir grup, Şii diye bir grup, hariciye diye bir grup çıktı. Bunlar hem bir kısım mesela ee, özellikle hariciler daha çok siyasi gruplardı. Hatta öyle siyasi gruplardı ki bunlar Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'a hemen küt kafir diyebilecek kadar pervasız gruplardı. Ama bu adamlar çok muttaki adamlardı. Bu korkunç muttaki adamlardı. Ama bir, yerler, iki el, bir yerlerinde kılıç iki tarafı keskin, herkesi kafiye inaden bir şey içerisindeydiler. Mu'tezile keza öyle. Neydi Mu'tezile'nin mantığı? Aklı ön plana çıkardı. Aklı ön plana çıkaracaksın. Tamam Naz Kur'an ama e, akıl da kardeşim işte Edil çok önemli bir e, donesidir. O zaman aklımla da bir şey hallederim mantığı çıktı. Vasıl bin Ata. Ve hemen o sıralarda şu Yemenli Yahudi Abdullah İbni Sebeden Sebederen ismini mutlaka çok duymuşsunuzdur. Abdullah bin Sebederen bir Yahudi geldi ve İslam'a bir kısım şeyler katmak, İslam'ı kendi mecrasından çıkartmak, Müslümanların kafalarını bulandırmak gibi düşüncelerle, bu hesaplarla geldi ve Güya Hazreti Ali taraftarı rolüyle Şia'yı çıkardı. Şia'yı Ali. Şia taraftar manasıdır. Şia. Şia diye bir şey çıkardı, Şiilik. Haydi. Ve ortalık karışmaya başladı. Ve o zaman ortaya bu mutezili, haricilik, Şiilik gibi ümmeti Kur'an ve sünnet yolundan dışarı çıkaran ümmetin efendim çizgisini istikametini saptıran bu cereyanlara karşı ümmetin önde gelen İmam-ı Azam ve bu Hanife e, başta olmak üzere ve başka alimler başta olmak üzere İmam-ı İmam-ı ve daha akabinde bunlar İslam'ın sivil halk için, normal işte binlerce o halk için, ilmi çok fazla olmayan halk için, İslami istikamet yolunu ortaya koymak üzere çalışmalar yaptılar. Ve burada takip ettikleri metod Kur'an-ı Azimşan ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesi ve onun sahabeyi güzini ve sahabeyi güzünden sonra tabiini ve tabi tabiini. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu şey şu, benim sahabim gökteki yıldızlar gibidir. Onları takip eden yanılmaz. Yolunu şaşırmaz. Ve İmam Hasan Bey bu hanife tebeyü tabiindendir. Bir çalışma başlatıldı. O çalışma o günden bugüne kadar ehl-i sünnet vel cemaat olarak geldi. Tabii bu itikadi anlamda ee, daha çok fazla itibar edilen maturidilik ve eşarilik var. Bunlar ayrı konular. Kısmet olur bunu bir başka hocalarımız işlerler. Uygun görürlerse. Ama diğer anlamda da mutezile, hariciye, mürciye, efendim, e, şia ya da başka sapık mezheplerin dışında bugün hala dünyanın da yüzde sekseninin, yüzde seksen Müslümanların, Müslümanların yüzde sekseni tabi olduğu ehli i Sünnet vel cemaat çizgisi yolu inşası başlatıldı. Ve o günden bugüne kadar bu çizgi geldi. Tabi Şimdi biz burada ehli sünnet vel cemaat itikadının şartları ile ilgili sizin bir kısm bilgileriniz vardır. Yani işte amen billahi ve ve, ve, rusulih, ve bil kader. Bu itikadın temel şartlarındandır. Bu, ya da işte amel imandan bir cüz değildir. Ya da Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Ya da iman ya vardır ya yoktur. Eksilmez. Kabir suali haktır. Ehli kıble tekfir edilmez evliyanın kerameti haktır ama her evliyanın keramet olması gerekmez efendim e, Gayb yalnızca Allah bilir ama Rabbim dilerse kendi evliyasına kendi sevdiklerine gayb ile ilgili bilgiler verebilir Ebu Bekri Sıddık ashab-ı kiramın en üstünüdür bu şia içinde söylenmiş bir sözdür ya da öldürülen intihar eden eceliyle ölmüştür gibi efendim e, şefaate sırata ve mizane inanılır ruh ölmez şafir ve Müslümanların ruhları işitilir gibi, kabir ziyareti caizdir, kıyamet alametlerinde olan Deccal, Dabbet-ül Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanmak, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve bildirilen kıyamet alametlerine inanmak e, gibi itikadi şeylere inanmak gerekiyor. Bunlar. Şimdi bunlar aslında baştan saydığımız zaman, yani peygamberler günah işlemez. Bunu ehl-i sünnet ulaması söylerken bunu söyletenin sebepler de vardır. Tabi bunu mutlaka Müslüman bilmesi gerekiyordu ama söyleten sebepler vardı. Ya da işte sadece e, peygamberler günah işlemezler. İsmet sıfatı sadece peygamberlerde vardır. Yani peygamberlerden hiç kimse başka, hiç kimse masum değildir. İsmet sıfatı sadece peygamberlerde vardır. Yani sadece peygamberler günah işlemezler. Rabbimin kurmasıyla. Niye bu söyleniyor mesela? Biraz öyle söylüyor ki ya, mesela Şia. Bu Abdullah ibn Senebe denen Şianın kurucusu adam Yahudilerdeki velayet, vesayet gibi bir kısım sapık inançları e şey Müslümanların kafalarına sokmuştu. Bunlardan bir tanesi de velayetti. Velayet Şia'da şu şekilde karşılık buldu. Şia velayeti şu şekilde. Efendim velayet meselesi işte 12 imam. İmamet velayet nübüvvet, imamet, velayet. Şimdi peygamber aleyhissalatu vesselam ne bir Rasul ama ondan sonra kıyamete kadar 12 tane imam gelecektir ve bu 12 imam da masumdurlar. Şimdi Kur'an-ı Azim'de böyle bir şey yok. Hadis-i Şerif'te de böyle bir şey yok. En sonunda Mehdi'dir derler. 12 imam vardır ya işte. Hazreti işte Ali Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Cafer-i Sadık işte gelen en son 12. imam da bu İran'ın beklediği Mehdi'dir. Eee hasan Askeri Mehdi işte bundan kaç yüz evvel gelmiş, yaşamış, kaybolmuş, gelmiş bir daha kıybeti Sugra, tekrar gelmiş, tekrar bu kaybetik Kubra büyük bir şeye bir kuyuya girmiş, daha sonra kıyamet geldi, ortaya çıkacakmış. Ama bu adam masum, ama bu adam 12. imam. Buna inanmazsanız hayır, Hiç Müslüman değilsiniz. Şimdi bütün bunlar mesela ne, bu ne işin anlattık bunu ismet sıfatıyla yine anlattık ya da velayetle ilgili anlattık. Ümmetin kafasını bulandıran mutezili, harici cebriye, her neyse bütün bunların belasından, fikir bulanıklığından, sapkınlığından, Müslümanları kurtarmak üzere oluşturulmuş bir yoldur. Ehl-i sünnet belcemaat çizgisi. Demek ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti seniyyesi, Kur'an'a ziymişen zaten. O Aleyhisselatü Vesselam bizzat sünneti seniyyesi ve onun sahabesinin tabi'in tebe-i tabi'nin ve kıyamete kadar da o çizgide gelecek ulemanın alimin çizgisidir bu çizgiyi fakat bu çizgi özellikle son zamanlarda işte biraz evvel dedik ya Müslümanlar üzerinde menfi hesapları olanlar için ciddi bir tehlike arz etmekteydi ve ne yapmak lazım Türkiye'deki el Sünnet ve Cemaat çizgisini sorgulamak eleştirmek adına Böyle protestan bir grup, protestan bir mantık oluşturuldu. Şu anda Türkiye'de mesela buraya gelmeden evvel İslam düşünce diye bir dergi, bir profesörlerini çıkardı biri. Gel sünnet özel sayısı var. Aldım, baktım. Daha 8-10 tane makale var. Hepsi ehli sünnete eleştirel bir bakı. Ehli sünnet dünkü ehli sünnette bugünkü ehli sünnet arasındaki farklar. işte ehli sünnetin dünya hitap tarzı gibi ehl ve cemaat çizgisini çok da fazla samimi olmayan ee, sözlerle eleştiren makalelere dolu bir dergi özel sayı. Televizyonlardaki hadise o. Televizyonlara bakıyorsunuz. O protestan mantıklı ilahiyat profesörleri televizyondalar. Onlara bakıyorsunuz. İsimlerini vermeye gerek yok. Hepsini tanıyorsunuz. Onların. Ve onlar çıkarlar televizyona ve bütün meseleleri Müslümanları eleştirmektir. Elbette Müslümanların hataları vardır. Müslümanların elbette bir kısım ıs, ıı, ıı, ne, ne diyelim tamiri tedavi edilmesi gereken meseleleri vardır. Ama mesele o değildir. Mesele, Ehl-i Sünnet ve cemaati çizgisini Ehl-i Sünnet ve cemaati önce insanların kafasında sorgulayıp bunun akabinde ortaya mezhebe inanmayan mezhepsiz ya da adına işte selefilik canım selefilik ney? Çünkü selefilik bir osulttaki vahabiliktir karşılığı. Bir de Türkiye'deki e, söylenim tarzıyla e, Aleyhisselatü Vesf'in ve sahabeyi güzün, devrin sadece onu örnek alıp bir kısımda referansları koyarak onu bugün yaşamak iddiasıdır. Mezhepsizlik en büyük afettir. Rahmetli Muhammed Said Kotku İskender Paşa şeyhı, nakşibendi şeyhı ve ule, alim, ulemadan, Mehmet Said i bir sözü vardı. Mezhepsizliğin sonu dinsizlik der idi. Çünkü siz bu festakim kema ümürte ya da istikametle ilgili, sırat-ı müstakim ile ilgili ayet-i kerimeler var. Biz zaten sırat-ı müstakim derken, istikamet derken, Müslümanların ulemanın ve Aleyhisselatü bize bildirmiş olduğu, efendim, hadik-i şeriflerin sahabe gözün gözünün hepsinin ortaya mutafakun hale koydukları bir şey, o ehl ve cemaat çizgin devamı meselesi. Eğer insanlar bu çizgiden saptırırlarsa, saptırılırlarsa bu sefer ne olacak? İstikametten çıkmış olacaklar. Peygamber aleyhisselatü vesselam ile bağları kopmuş olacak. Sahabe-i güzin ile bağları kopmuş olacak. Tabi'inle, tebe-ü -tabi ve bu silsileden bugüne kadar gelen 1400 küsur yıldır gelen ulema ile bağlar kopartılmış olacak. Şimdi siz bütün bunlarla bağlarını kopardığınız zaman yani bir ağacın kökleri Kökleri şu dediniz, kestiniz. Bu dediniz, kestiniz, kestiniz, kestiniz. Koca bir çınar. Kök kalmadı. Ne olacak? Belli. Ümmeti aynen o hale getirmek. Nerede? Koca bir çınar, böyle köksüz bir çınar. Küs devirip o çınarı bertaraf etmek. Bu biraz kaba, amiyane bir tabirle bu. Bu anlamda ehl ve sünnet cemaat konusu özellikle şu günlerde ve özellikle sizin gibi İslami konularla ilgili ilgilenen arkadaşların hassasiyetle tetkih, tahkik edip üzerinde ısrarla durulması gereken ve bu halkın, bu ümmetin, etrafındaki Müslümanların mutlaka bilgilendirilmesi gereken çok çok çok önemli bir konu. Ehl-i er Sünnet vel Cemaat, çizgisinden çıktınız mı, istikametten çıkmışsınız demektir. Kaba tabir bu. Bunun daha ötesi yok. Onun için adamların bütün hesabı bu. O profi o televizyonlara çıkan efendim o ilahiyatçı profesörler falanlar filanlar ya da İslamcı yazarlar her kimlerse ya da tefsir yazmış işte kaç cilt 30 40 cilt tefsir yazmış falan filanlar. Bu adamların anlattıkları çoğu şeyi müteessif hani maalesef maalesef ya mutezili bir kızım görüş taşımaktadır, ya harici görüş taşımaktadır, ya şi, şia görüş taşımaktadır. Hatta biraz daha şöyle söylemek ilgisi, işte televizyonu olan <gülüyor> filan hoca efendi, yayın evi kitapları olan filan hoca efendi, çıkmakta, konuşmaktadır. Var olan bir herhese, isim vermeye de gerek yok. Ve arkadaşımız, şia, mutezili ve harici mantık, biraz da ehli sünnet, ortaya yeni bir ekol koymaya çalışmaktadır. Bunu biliyorsunuz. İsim vermeye de çok da gerek yok. Bir televizyon var, Eyüp'te merkezi. Dinle, bunu dinleyen bir hari insan var. İnsanlar ehli sünnet ve cemaatin ne olduğunu bilmedikleri için, ehl sünnet ve cemaatin ne anlam ifade ettiğini bilmedikleri için, ya işte, e, yani Kur'an diyen, peygamber diyen, ayet okuyan, hadis-i Ay şerif okuyan bir adam. Ve nihayetinde bunlar, maalesef bilerek ya da bilmeyerek, daha çok da bilmeyerek, çizgiden saptırılmaktadırlar. Ve bu çizgi, istikamet e, sırat-ı müstakim çizgisi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Yahudiler 71 fırkaya ayrılmıştır. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmıştır. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılmıştır. Bunlardan 72 tanesi cehennemde, dalalette bir tanesi fırkay-i naciye ateşten kurtulmuş. Bir onlar kurtulmuşlardır deniliyor. Şimdi 73 tane fırka bu 73 tane efendim e, fırkanın düşünebiliyor musun sadece sadece ve sadece bir tanesi acı, ateşten kurtulmuş ümmet. E o zaman ne olacak? Demek ki biz 73 tane kapı var insanların önünde ama biz ümmetin bu konuda seyiz ümmetin yani önderleri, liderleri diyeyim ben. Siz liderleri konumunda olan bu konuyu, bunun ilmini öğrenmek için de edilmiş olan insanlar olarak insanların bu 73 tane kapının her birinin teker teker kapatılıp, kardeşim tek bir yol var, istikamet yolu var. ehli sünnet ve cemaat yoldur. Ve onun da efendim esprileri, o Ehl i sünnet ve cemaatin esasları, prensipleri bunlardır demek konumuyla Birinci derecede karşı karşıyasınız. Madem ki bir tane Fırkayı Naciye var ve biz o ee, Fırkayı e, Naciye konusunda hiçbir şüphemiz yok. O konuda hiçbir şüphemiz yok elhamdülillah. Bizim şüphemiz olmadığı bu konuda Fırkayı Naciye olduğumuz, inandığımız bu konuda demek ki bizim görevimiz ne? bizden bu konuyla ilgili bilgisi olmayan insanların yardımına yetişip onlara kılavuzluk etmek ve onları o 73 72 kapının 73 kapının 72'sini kapatıp sadece Fırkay-ı olan dünya vakreti yegane yol olan efendim Ersunet vel cemaat yoluna sevk etmektir. Piyasadaki şu halk efendim yapısına bir baktığımız zaman zaten o insanların çoğunun efendim, işte ehl ve cemaat itikadı ve ameli üzere olmadıklarından bu hali yaşadıklarını çok net biliyoruz ve görüyoruz. Biraz daha şöyle örneklendirmek gerekirse, 1980 yılı diyeyim ben, 1979 yılında işte İran'da bir inkılap oldu. Ayatollah Humeyni, Şah Rıza Şah Pehlevi'yi devirdi ve İran'a Geldi. Orada bir İran, İslam Cumhuriyeti de bir devlet kurdu. Amerika emperyalizminin işte olabildiğince tüm neler varsa hepsini bertaraf etti. Ve e, bunun ilgili de çok ciddi faturalar ödedi. Irak-İran savaşı oluştu. Ama şuydu, İran İslam Cumhuriyeti denilen bu cumhuriyet aslında resmi mezhebi, imamiye şiası ya da Caferiye ya da İsnaşere denilen, işte İsnaşere 12 imam ya da imamiye ya da Caferiye denilen bu resmi mezhebi bir devlet oluşturuldu. Yani İran İslam Cumhuriyeti aslında İran İmamiye Cumhuriyeti oluşturuldu. Tabii o dönemde Türkiye'de yeteri kadar insanlar üzerinde istehülü sünnet vel cemaat şuuru bilinci birikimi olmadığı için bizim yüzlerce binlerce on binlerce gencimiz neredeyse Caferileştiler. Davulun sesi hoş gelir kulağa. Uzaktan, davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir. Ve bunun akabinde Caferiye'nin, Şia'nın bir çok sayıdaki adetleri yani bize göre batıl ve bidat olan adetleri haram olan adetleri Türkiye'de işlenmeye başlandı. Niye? Çünkü bizim insanlarımız, bizim gençlerimiz gençler o zaman. Yani Şeriatçı gençlik, İslamcı gençlik, işte Milli Türk Talebe Birliği, Akıncı gençlik, Milli görüşlü gençlik, falancı gençlik, filancı gençlik. Ama el ve El-Cemaat birinci oluşmadığı için bu arkadaşlar, daha sonra kalktılar, işte efendim, Caferi-i Şia'yı savunmaya başladı. Niçin savunuklarını bilmiyorlardı? Evet, emperyalarını kovmuştu, Amerika koymuştu, şah denilen bir despot kovulmuştu, falandı filandı. Ama yerine konulan şey neydi? Ve Türkiye'deki İslami yapılanma sorgulanmaya başlandı. Bir kısımlar kalktılar, ayrı camiler, mescidler kurdular. Hatta İmam Hatip okullarına kadar, yani ilmin ayıbı olmaz manasında söylüyorum, İmam Hatip okullarına kadar bir hal yerde, kız ve erkek çocuklar arasında muta nikahları kıydılar. Ve bu istisna bir hadisede değildi. Muta nikahı kıyıldı. İşte gittiler, bizim ev üptü ya. Bir tane bir caminin müezzini bu çocukların kaç tane nikahı daha sonra öğrendik. Geliyor kızı olan arkadaş bilmem ne. Bu nimahat bir öğrencisi bunlar. İmahat'ın mutan nikahı kıyıyor. Hadi bakalım. Ve bunun hüsranını yaşayan binlerce çocuğumuz oldu bizim. Eğer bu çocuklar sadece bu bir tanesi bunun faturası daha sonra daha fazla ödenecek. Sadece bir el ve cemaat inancının zayıflığı bilinmemesi sebebiyle İran'dan Türkiye'ye gelen bir yanlış uygulamanın neticesi bu. Ve e, o genç kızların çok şeylerini kaybettiler. O genç delikanlılar çok şeylerini kaybettiler. Şimdi bunun faturasını kim ödeyecekti? Ya da İran'ın, Şia'nın savunduğu bir kısım uç fikirler Türkiye'de savunulmaya başlandı. Nihayetinde Türkiye'de bir milli görüş yapılanması var idi. Hatta öyle bir hale geldi ki o milli görüş yapılanması, Ehl-i cemaat çizgisi, işte Osmanlı Devlet geleneği. Bütün bunlar sorgulanma başlandı ve şunu dediler. Kardeşim Ehli sünnet ve El cemaat bir emevi e, zorlamasıdır, dayatmasıdır. Ehli sünnet ve El cemaat diye bir şey yoktur. Emevilerden gelen adetlerdir. Koca koca adamlar bunu söylediler. Tabaradan zaman geçince hani denizler durulmaz dalgalanmadan. Keşke dalgalanmasaydı. Daha sonra herkes ne dediğini anladı. Ya da konuyu biraz toparlayarak getirmek istiyorum ya da Türkiye'de Mealciler diye bir grup çıktı. İktibas dergisi Ercüment Özkan. Vefat etti. Allah rahmet eylesin diyelim biz. Ya da başkaları. Bir hala, hala yaşayanları var. Muhtezili haricim çizgide. Bunlar çok sayıda binlerce gencin beynini bulandırdılar. Dergiler çıkarttılar. Gazeteler çıkarttılar. Toplantılar yaptılar. Konferanslar verdiler. Ve ne oldu? Bizim bu ülkemizin insanları, yeteri kadar hep aynı şeyi söylüyorum. Çünkü konu bu. El-Sünnet vel-Cemaati birikim bir bilinci şuuru olmadığı için çizgiden çıktılar ve bunların çoğu bugün İslami hayattan da koptular. Çok radikal çizgiler konuldu. Parti küfürdü falan Amerikancıydı. Ehl-i Sünnet zaten bir Emevi dayatmasıydı. İşte Kur'an'ın mut'a Kur'an-ı Kerim'de vardırdı falandı filandı. Halbuki o Hümeyni'nin kitabında ben 12 Eylül sonrasında e, bir muhaciret e, efendim e, gerekti. 12 Eylül'den sonra yaklaşık 21 ay İran'da kaldım. Tam Humeni'nin olduğu dönem. Biraz Farsça falan da öğrendik. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani çok basit bir konu gibi. Humeni'nin Müslümanlara bakış açısını kimse sorgulamadı. Genel Müslümanlara Sünnilere bakış açısı hiç sorgulanmadı. Humeni'nin kitabının aynı şu var. Kitap bende var. İsteyene gösterebilirim. Kitabın adı Tavzı-i Bir ilmi hal kitabıdır. 400 küsuruncu sayfı. Kitap bende var. İsteyene gösterebilirim. Diyor ki kayıp mallarla ilgili bir bölüm kayıp mallarla ilgili bir bölüm. Müslümanların emanı altında bulunan bir yerde sünni ya da kafirlerden birine ait bir mal bulunursa hayda ne demek bu ya? Müslümanların, ben de kitap var tavz mesail. Müslümanların emanı altında bulunan bir bölgedeki sünni ya da kafirler. Hümeyni'nin kitabı. Ayatullahül uzma Hümeyni melci taklit. Şimdi ya da o Humein'in şimdi kimse bunu sorgulamıyor. Neler kaybettiğimizi anlama açısından biz onlara tamam evet biz Osmanlı'nın varisleriyiz. Biz ümmetin hepsini kucak açıyoruz. Ehli kıble tekbir edilmez. Ha şey böyle bir şey de yaptığımız falan da yok. Ama peki o bize nasıl bakıyor kardeşim? Biz kardeşlerimiz diyoruz. Salavatladı, yüreğimize bastı. Her türlü yapılması gereken Müslüman kardeşler olarak Türkiye'deki her türlü desteği verdik. Ama işin altından çıktı. Bu. Ya da başka işte biraz önceki mutlak konusuna ilgili. Niye konu önemli? Niye el sünnet önemli? Diyor ki Humeini akil bali olmamış bir kız çocuğunu akil bali olmamış bir kız çocuğunu babası ya da ceddu peder babasının babası et, isterse berayı lezzetlerden tad almak için ya da berayı yelek lahsa, bir an için dahi olsa başka birine siganikayı verebilir diyor. Şimdi Allahu ekber ya. E şimdi hadi peki Ha Caferik, o İran İslam Cumhuriyeti. Yani akıl bu bali olmamış bir kız çocuğunu babası ya da babasının babası la, lezzet almak için ve bir an içindeyse başka birine bir ücret karşılığında başka birinin nikahlayabilir. Şimdi Ehl-i Sünnet niye önemli? Ha bir de şu var. Yani bunlar bir tarafa ama ben Ehl-i Sünnet deyince İmam Azam Ebu Hanife'yi anlıyorum. Ya da Mebsuz'un yazar İmam Seraksi'yi anlıyorum. Onlar dönemin yöneticilerine tavır koymuş adamlar. Onların bir kısım tekliflerini, rüşvetlerini şunları bunları kabul etmemişler. Zindanda zindanda Daribeka irtihal etmiş adamlar. Yani siyasi bir duruş içerisinde olan adamları aynı zamanda. Ehl-i er Sünnet ve adamları bunlar. İmam bir Temmiye tem de Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tendir. Hanbeli, Selefi biraz ama yani Ortaya koyduğu tavırlar var bu insanların. Bu insanların ortaya koydukları tavırları, dik duruşları kalkıp da işte emevi dayatmasıdır, emevi memnesidir diye karalamak olsa olsa sadece ya gaflettir ya hıyanettir. Türkiye ve dünyada bütün Müslümanların salahı istikamet yolu fırka i naciyesi sadece ve sadece ehl ve cemaattir. El hüsünnet ve cemaatle ilgisiz mutlaka e, kitaplara bakacaksın. İnternette ben in, kitaplara karıştırdım evde Bir baktım, ansiklopedilere baktım, şeylere baktım Gelmeden e, İnternette de bu konuyla ilgili Yani kifayet edebilecek bir kısım şeyler var Görüşme, Konuşmalar, görüşmeler falan var Bir kısım video görüntüleri var Bayağı makaleler var Yani internette bile kadar, iş görebilecek kadar bilgiler var Ya da en azından biz e, İslam Akayı ile ilgili bir kitabı aldığımız zaman Biz El-Husunet ve Cemaat ilgili Teknik bilgi diyeyim ben ona o bilgi neyse onları öğrenilebilecek imkanımız var ama bizim bunları mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Bu farzdır, farzı ayındır. Hani derler ya ilmi hal bilgisi farz ayındır. İlmi hal bilgisi nedir? Kişinin bulunduğu hal üzere olan bulunduğu hal, bu halle ilgili ne iş yapıyor ise kişinin onunla ilgili bilgimi ilmi öğrenmesi farzdır, farz ayındır. Ki kaldı ki elçüsüne vereceğim. Zaten bizim yolumuz yani kapalı göz yola gidilmez. Mutlaka el sünnet vel cemaatle ilgili itikadla ilgili. Tabi ee, hanefiler daha çok maturidirler. Eşari fark etmiyor. İmam Maturidin, İmam Ağzame Ebu Hanife'nin oradan bugüne kadar İmam Yusuf'un oradan bugüne kadar gelen o çizgiyle ilgili hem ameli hem itikadi noktada mutlaka bizim ciddi bir altyapıyı zaten öğrenmemiz gerekiyor. Biz, konumuz o olmadığı için ben oradaki şeye çok fazla girmek istemiyorum. Ama şu istikamet, fırkayı naciye, siyasi dik duruş, ümmetin geleceği, ümmetin dünya ve ahiret saadeti hepsi er-Sünnet ve'l-Cemaat çizgisinden geçmektedir. Bir yol varsa o yol Alsatosun burdu gibi er-Sünnet ve'l-Cemaat yoludur. Ve'l-Sünnet ve'l-Cemaat çizgisi biraz toparlayayım daha sonra soru cevap gibi herhalde vaktimiz olursa onu konuşuruz ve ee, bu konuyla ilgili televizyonlardan o ilahiyatçı protestan profesörler onlar prof, pro, protestan aslında öyle deme. profesör demek de demek yanlış değil. Protestan mantıkladırlar. İşte pro, her şeye karşı çıkmak, onu eleştirmek, bunu eleştirmek. Bunlara karşı bunların saçtıkları o olumsuz yanlışlara, bidatlara, zehirlere karşı mutlaka ehli sünnet inancını, itikadını göğsümüzü, gönlümüzü, beynimizi, ilmimizi, bedenimizi, paramızı, pulumuzu, neyimiz varsa hepsini mutlaka siper etmek durumundayız. O kaybı onu kaybettik, mi, her şeyi kaybettik. El üstünde çizgisini kaybettik mi? Her şeyi kaybettik. Dünyayı da kaybettik. Hafızan Allah. Ahirette kaybettik. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani biraz hızlı konuştum galiba ama Şimdi bir sorulmak istenen daha Ya da benim için çok daha önemlisi ilave edilmek istenen Konular varsa buyurun Vaktimiz ne kadar bilemiyorum ama Evet sormak istediğiniz Buyurun Bekir Sıddık kardeşim Abi, Bir saniye ya şimdi burada gördüm maşallah 3-4 tane Muhammed Bir tane Mehmet var değil mi Allahu Ekber ee, evet Cihat, Samet, Abdurrahman, Kerim, Ali, Kerim Ali, Alaaddin, evet, Abdullah Burhan. Orayı okuyamıyorum. Allah Hamza. Allahu Ekber. Şehitlerin Seyyidi değil mi? Emre, Bekri Dedik, Eşref, Muhammed, Muhammed Mahallam, Talha Ali ve Mücahid. Evet, buyurun. Şu isimler bile çok şey ifade ediyor, bir bilseniz. Evet. El-Sünnet'i yani bu kaba tabir şöyle söylemek gerekiyor. Şia'nın farkı şudur. Öyle söyleyeyim, oradan gireyim. Şia Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve 5-6-7 tane sahabeyi kabul ederler. Onun dışında tüm sahabeyi aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra ömle kısmını mürtet irtidad etmiş, dinden çıkmış sayarlar. Bunların içerisinde Hazreti Ubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali Rıdvan ve Teala Ali Hazreti Ömer de vardır. Ve cemaat, el sünnet vel cemaat diyoruz ya Şia'da bu cemaat mantığı yoktur. Vel cemaat Evet. Sünneti de sadece o dediğimiz işte Hazreti Ali'den güya gelen işte Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den güya gelen şey olarak sayarlar. Buhari, Müslim, Neseyi, Ebu Davut, İbni Mace gibi kütübüste hiçbir zaman kabul etmezler. Kesinlikle kabul etmezler. Hatta Homeni'nin kitabında bir başka kitapta ifadeler şunlardır. Muhalefet hay Ebu Bekir be aye hay Kur'an. Muhalefet hay Ömer be aye hay Kur'an. Muhalefet ay Osman be aye hay Kur'an. Ömer'in muhalefet ettiği Kur'an ayetleri. Ebu Bekir'in muhalefet ettiği Kur'an ayetleri. Osman Hazreti Osman muhalefet ettiği Kur'an ayetleri. Ve alt tarafa seyrel mesela Hazreti Ömer ile ilgili derler ki o Mut'a Kur'an-ı Kerim'de işte Fatuh'un, Ucu-Rehim'de bir ayet var. Yanlış yorum diyorlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam döneminde zaten Mut'a edilmişti, yasaklanmıştı. Ömer zoraki kalktı, Kur'an-ı Kerim'in o ayetini muhalefet etti, Mut'a'yı yasakladı. Onun için işte başka ayet-i kerimelerde güya gösteriyorlar. Şimdi Şia ile mesela bu. Ve Şia, akılcı bir mezheptir. Felsefe Şia'da çok yoğundur. Bugün İran'a gidin, dünya kadar filozof vardır. Fakat felsefe bizde, dinler tarihi ve felsefe Tedrisi erbabı dışında. Tedrisi haram olan ilimlerdendir. Ama İran'da felsefi tefsirler vardır. Mesela bu bazı bir tanesi. Mu'tezile keza akılcı bir yaklaşım içerisindedir. hariciler bugün çok fazla şeyi kalmadı. Onlar zaten her tarafı tekvir eden o biraz önceki saymıştım ya ben ilk baştan o el sünnet vel cemaatın itikat şeyleri. Yani o ölçü onlar. Onlara muhalefet edenler el sünnet vel cemaatçı dışındadırlar. Durur aynen. Kesinlikle. Aynen durur. Allah razı olsun. Benze bir şey söyleyeyim. Aynen o. İfadesi bu. Mesela Şia'nın bir şey kitabı vardır. Fıkıh kitabı. Nahcül Belağa. Hatta ben yayınları kalktı ne ihtiyaç varsa onu tercüme etti. Saçma sapan bir ayeti kerim vardı. Siz de Allah ile kandırmasınlar. Allah lafız ile kandırmasınlar. Evet. Ve o şeyde Efendim o nehçül bela gay Şia'nın Kur'an-ı Kerim'den sonraki en temel kitabıdır. Orada bir hutbe var. Hutbe işik işik diyor ya. Diyor ki o hutbe işik işik iye'da efendim Hazreti Ali bir hutbede benden önce gelenler diyor. Bir tanesi vardı çok kabada çok zorba biriydi Hazreti Ömer. Bir tanesi vardı işte ümmete bilmem gödaştırmadı Hazreti Übükir. Bir tanesi vardı diyor, onun yaptığı kendi akrabasını ümmetinin başına bela dip yediğiyle. Onu çıkardığı yer arasına gidip gelmekti diyor Hazreti Osman'a. Haşa. Hazreti Ali diyor bunu. Utbeyi şükür yiye. İran'ın bir numaralı yeken hadis kitabıdır. Yani ortada sahibi yok. Sünnet hiçbir şey yok. icma yok. Cemaat yok. Bir şia var. Ve şia çok kolay bir mezhep. Çocuklar biliyor musunuz? Öf. Nefsi bakımından, nefsi bakımından çok keyifli bir mezhep. Günde üç kere ezan okunuyor İran'da. Üç vakit. Sabah, öğlen ve akşam. Sabah ezanı tamam sünnetli bir şey zaten yok öğlen ve hemen peşin iki namazını kılıyorlar akşam ezanı peşine hemen yası namazını kılıyorlar mesela bir insan 20 kilometre şehir içerisine dahi gitse rurzen batıl şu da orucun bozuldu diyor batıl şu da orucun bozuldu şehir içerisine dahi 20 kilometre orucun bozuldu zaten şu mutan hikaye korkunç derecede nefislere hitap ediyor başka şeyler dünya kadar o zaman oradan ihtiyarın soldan başladık ama biz o zaman sağdan gelelim o zaman buyurun bana göre aynı aynı kesinlikle bakın iki anlamda söyledim buyurun bitirin de ben. Aynen öyle. Bakın tasavvuf konusunda er-Sünnet ve'l-Cemaat çizgine uygun onun bir ismi vardı özel isim ben onu hatırlayamıyorum şimdi. Eee tasavvuf e, itikadi kabullerdendir. Mesela e, ne? Şeriat, tarikat yoldur varana. Şeriatsız tarikat zaten böyle bir şey zaten söz konusu değil. Yani şeriat gereğe, İslam'a uygun tarikat bu benim kendi bağışlayın, ben de kendi şeyim. Kuşun bir kanadı şeriatsa öteki kanadı tarikattır diye düşünüyorum ben kendim. Yani sufilik ve tarikat üstünde bir halim zayıfım ama e, seri işte üzere, seri sürük üzere kardeşimin e, eşref kardeşimin ifadeti, seri sürük üzere Hazreti Bekir'den, Hazreti Ali işte nakşilik ya da kadilik o gelen silsile de aynı silsiledir. Yeter ki şer-i şerife uygun olsun. Yoksa kalkıp da o bir kısım proflar gibi o işte o televizyon e, mazur görün lütfen ya soytarıları demek istiyorum ama o televizyon ise onların işte tarikata yok rabu ı falan hayır El-Sünnet ve el çiz içerisinde o bugün bildiğimiz güzel örneklerin olan tarikat haktır ve doğrudur buyurun itikadi Bakın burada itikadın açın bakın siz daha sonra bakarsınız. Orada bunun kabulü itikadi esaslardandır diye geçiyor. Ben kaç yerden böyle okudum. Ve ben itibar ediyorum kendi nefsime. Yani tarikatın reddinin, şer'i şer'i tarikatın reddinin hiç kimse kazandıra bir şey yok. Fitneden başka. Hafizan Allah. Rabbim korusun. Emre kardeşim. Evet. Şimdi şu. Kur'an-ı Kerim'in hepsini alıyorlar. Ama yorum farklı. Kur'an-ı Kerim'in hepsini alıyorlar, işte Emre kardeşim. Hepsini alıyorlar. Ama yorum farklı. Farklı yorum getiriyorlar. Tefsir değil o. Veya tefsir. Farklı yorumluyorlar. Farklı tefsir ediyorlar. Yani çok bağnaz bir şekilde tefsir ediyor. Hepsini alıyorlar. Ama şu, yani sahabe-i ilgili Kur'an-ı Kerim'deki üç tane ayet-i kerime var. Mesela Hucurat suresinin son tarafta o kendinden sonraki, kendine evvelki gelenleri, hayırla yad etmek ile emir var, ayet var. Ya da yine, yine Kur'an-ı Kerim'de ayet kerime var. Şimdi ben onu e, keşke yazsaydım. Şimdi buradan benim şey karıştı. E, i̇lk iman edenler diye başlayan bir ayet var. Onların zaten cennet, Allah onlara cennetle müjdemiz, onlar cennetliklerdir diyor. İlk iman edenler, ilk İslam'a hizmet edenler. Yani sahabe gözü'nün Cennettik olduğunu ifade ayet kerime var. Çok net bir şekilde. Onlar onu işte herhalde ehli beyt olarak şey yapıyorlar. O dediğiniz konu çok önemli bir konu. Yani Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili ne geçiyor? İki tanesinin bir tanesi, mağaradakinin biri. Yani Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir Hazreti Ömer radıyallahu anh vesilesiyle nazi olmuş şu kadar ayeti kerime var. Yani onlar artık onlar kabul etmiyorlar. 115 yere. Onlar zaten şey kabul etmiyor. Yani şunu da iyi düşünmüyorlar affedersiniz ya. Hazreti Osman Zinnureyn. Ne demek? İki kızını biri vefat ediyor, öteki kızını yine veriyor. Yani bu nasıl bir peygamber ki böyle bir adam haşa sün mahşa. Hazreti Osman birini veriyor, vefat ediyor, öteki kızını da veriyor. O olsa belki gerisi 300 de verecek. Böyle bir adamı Tekvir ediyorlar. Niye? Hazreti Ebubekir Hazreti Osman Hazreti Allah ondan razı olsun. İmameti gasp etmiş hilafet kurmuşlar. Tabii bir sürü de bahane uyduruyorlar. Hatta çocuklar, arkadaşlar, gençler. Yani bununla ilgili çok korkunç şeyler var. Şia'da bugünkü Cafer'e in inandığı Mesela Fatıma'nın kitabı mıdır, nedir? Ya veya başka şey. Diyor ki, "Güya Hazreti Ali Aleyhisselam kızı Fatıma Validemiz demiş ki, "Ey Fatıma, bilir misin benden sonra Ebu Bekir hilafete geçecek. Ama bilir misin ki Ebu Bekir'e ilk defa kim beyat edecek? O diyor ki ey sevgili babacığım sana dokunuyor. Azizullah Sallahu Aleyhi O diyor ki babacığım işin doğrusun Rabbim ve sen bilirsin. Ebu Bekir'e ilk beyat edecek şeytandır diyor. Güya Hazreti, şey, Resulü Akbun Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma Validemize bunu söylemiş. Bu, bunlar inanın resmen inandığı şeyler. Yani bizde bakın Allah Teala'nın en sevmediği kul kimdir biliyoruz değil mi? Mukallit kullardır allah Teala mukallit kulu sevmez. Kör görüne şey yok. Kardeşim ben Hanefi'yim. İşte şuyum tamam. Bu Öyle bir şey yok. Hayır. Müslüman tahkik ehli olacak. Araştıracağız. Bakacağız. Ve ona göre devam edeceğiz. Buyurun. Abdullah kardeşim. Hayır. Aynen hiçbir şey yok. Hayır. Hiçbir ekleme, hiçbir çıkarma aşağı. Öyle bir şey yok. Şimdi bu nasihat ve mensuatta, ben yanlış bilmiyor isem, nasihat ve mensuatta bir kısım hakikaten Ayet-i serhat gelen ve daha sonra unutturulan ayet kelimeler var. Zannediyorum onu kast ediyorlar. Çocuklar bu farklı bir konu, ilgili ilgili ben bir, çok bir hazırlığım yok. Yanlış söyleyebilirim. Benim mazur görün. lütfen. Evet. Buyurun, Kerim Hanımcığım. Öyleler. Maalesef öyleler. Öyle. öyle. Kur'an-ı Kerim çok felsefi, akılcı ve çok bağnaz bir mantıkla yorumluyorlar. Bende var. Bir tefsir var, bir meal var galiba. Bir de tabi orada 21 ay kaldık. Ciddi şeylerimiz oldu. Araştırmalarımız kadar. Araştırma hasbelkader. Ciddi miyim de. kadar araştırmalarımız oldu ve hala takip etmeye gayret ediyorum ben. Yani Caferiler bu konuda son derece bağnazlar. Hatta halk cahil halk Sünniler için Osman perest diyorlar. Hazreti Osman'a tapan güye Osman perest Tabi artık o cahiller büyük şey. Ama şu arkadaşlar şimdi mesela şu abdestteki mes meselesi var ya. Şia şey bunu kesinlikle o Fausul vücûheküm eydeküm. O ayaklarınıza, ayaklarınıza mes edin olarak. Kümeyn diyor ki kitabında ayaklarını yıkadıysan abdest alırken havluyla kurulayacaksın ondan sonra mesk vereceksin ve Türkiye'de bile bir kısım profesörler meshi savunmaya başladılar mut ayı savunmaya başladılar ya da bir sürü şeyleri savunmaya başladılar bunlar yoktu işte ondan sonra çıktı buyurun Vahabilerle Şiiler çok korkunç düşmanlar. Ama şu var. Şiiler, Caferiler ee, Caferilerin Sünnilere bakış açısıyla Vahabilerin bakış açısına çok fazla fark yok. Çünkü Vahabiler çok keskindirler. Çok keskindirler. Ellerinde bir kılıç çok rahat her şeyi kafir olarak. İşte mesela ta Ehl-i Tarik kafirdir. İmam Gazali kafirdir. İşte mezar ziyaret eden kafirdir işte şu yapan kafirdir çok kolay kafir Vahabiler çok radikal yani güya selefi meşreptiler ama işte yani bu Vahabi Muhammed bin Abdülvehhab ile ilgili ben bir kitap okumuştum İran'da İngilizce'den tercüme edilmiş Farsça bir kitaptı daha sonra onu Türkiye'de tercih ettiler sana diyorum Türkiye'den ilk defa okumak bana nasip olmuştu yani şu tabi bu İlla odur falan diye söylemiyorum, okuduğum şeyi söylüyorum ben. Şu meşhur bir İngiliz casul Lawrence vardır. Duymuşsunuzdur, filmlerde falan çıktı. Lawrence ee, denen adam işte Müslüman kisvesine büründü ve o, o aziz ve Allah sallallahu aleyhi bir başka şekli, bir kişi tarafından, o kitapta okuduğum kitapta, Muhammed ibn-i gaza getiriliyor. Benim okuduğum kitapta Gaza getiriliyor ve ortaya bu Vahhabilik kuruluyor. Allahumme <messizlik> Vahhabiler o konuda çok daha bağnazlar. Yani ner ellerinden gelse bugün Essedü'l o mekanını, e, kabrini yıkacaklar neredeyse. Hariciler, yani tabii benzerlikler var. Hariciler, o dönemde gelmişler. Çok muttaki insanlar. Gündüzler hep saim. Gecelere kaim. Böyle adamlar. Ama Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'a ya da gidelim. Hemen bir anda kafir diyebilecek kadar. Ve habirlikte o anda bir benzerlikleri var. Doğru. E, buyurun. Al Alaattin kardeşim. Şöyle Hı, Doğru Allah razı olsun Şimdi tabi da kendi arasında itikadi ve ameli olarak birkaç bölüm ayrılmışlardır Ama bunların içerisinden Üç tane Şia Ameli olarak biraz da itikadi Üç Şia çok ön plan çıkmıştır Bunlar ehli iman olarak sayılanlar bunlar ee, Zeydiler Yemen bölgesinden onlar bize daha yakındırlar Zeydiler daha yakındırlar Mesela onlar imamlar masumdur demezler Bunu kabul etmezler Zeydiler bu şey doğru Hindistan'ın bu taraflarda İsmaililer onlar biraz daha uzaktırlar efendim Ahan vardı bir zamanlar onun liderliğindeki bir gruptur ve İran'daki Caferiler yani bize Ehl-i Sünnet vel Cemaate en yakın olanlar Zeydiler'dir Zeydiler'dir İsmailer'da ama bir de tabi Şianın bir de o şeyler vardır Rafiziler Ha, işte Gulat şia Gulat bölümü vardır yani ben o kelimeyi çok sevmiyorum. da Aliullahi falan diyorlar ama Hazreti Aliye yani yeryüzüne hülül etmişti şey Rabbul Alemin olarak göstertenler falan vardır hatta o dönemde biri kalkıyor Hazreti Aliye sen işte tanrısın ben öyle kullanıyorum tanrısın o da onu cezanın ateş atıyor sen tanrı olmasan ben ateş atmazdım falan gibi bu tür kitaplarda bir kısım ifadeler var ama şu biz ötekileri sayıyoruz zaten yani Türkiye'deki bu Alevilik konusunu biz maslahata binaen çok şey yapmıyoruz. Ama yani çok irdelemiyoruz. Arada husumet uçurumu olmasın düşüncesiyle elbette. Ama referans olarak Kur'an-ı Azimü Şan ve âlehissetü's Vesselam olmadığı sürece ya bidattır ya batıldır. İnşallah helimandırlar. Ama Şiadan Zeydiler bize yakındır. Caferiler ikinci derecededirler ee, ve dediğim gibi kütüp isteği kabul etmezler tekrar öyle diyorum Hz. Osman kesinlikle gasıp ve Kur'an-ı Kerim'i muhalefet etmiş adam derler ve küfrederler kareti derler Rabb'im sağ tabi maalesef ha afedersin Muhammedciğim Muhammed kardeşim. şimdi tabi Şia'nın çok önemli bir konusu da onu mutlaka bir araştırın takiye Takiye'yi terk eden namazı terk etmiş gibidir. Bakın bu onlarda şeydir ha. fıkı kuralıdır. Takiye'yi terk eden namazı terk etmiş gibidir. Takiye kime yapılır? Sünniye yapılır. Onlardaki inanç budur. Takiye Sünniye yapılır. Kafire zaten öyle bir şey gerek yok canım. Kafir kafirdir. Takiye içi başka dışı başka görünmek diyelim. Yani senin yanında Sünni gibi konuşmak. Oo, Hazreti Hübubekir, Hazreti Osman arka taraftan. Yani sünni gibi görünüp bir hesabını, kitabını kafasındaki plan polisini oluşturmak için sünni gibi görünen ama yalan söyleyen gibi, kaba tabirle. takiye bu. içi başka dışı başka görülmek. Yani biz buna münafaklık diyoruz ama o kelimeyi kullanmayalım. Evet. takiye Caferilerin takhiyesi çok aman ha namazı terk etmiş gibidir. Bu fıkhi bir kuraldır ha. Bu ee, bu, bu, bu, harkarası konuşan bir laf, lafı güzel falan değil takiye yeterken namazı terk etmiş gibidir takiyede de sünniye yapılır sadece kafiri zaten o başka evet. Ali kardeşim diyalog tarafının düz tarafı yok ya Ali kardeşim ya evet. ters tarafı olsun yani dinler arası bakın müslümanların herkese mutlaka irtibatlı olması lazım çünkü müslümanlar yeryüzüne Allah-u Teala'nın evet. halifesidir Yeryüzü Allah'tanın varisleridir. Ulake humul varisuun. fil ardı Bu amena bizim için bütün yeryüzü, bütün arz ve bütün insanlar muhataptırlar ve biz yeryüzünün insanların şahitleriyiz. Aynı zamanda kendi şahidiyiz, kendimiz için de şahidiz, birbirimiz için de, onlar içinde Bütün insanlığın bizim mesajımıza ihtiyacı vardır. Ama bu diyalog derken bu diyalogsa başımız üstü. Elbette diyalog kuracağız. Ama bu diyalog hayır. Sen de ben de aynı kefedeyiz. Sen de İbrahim idinsin ben de İbrahim idinim falan filansa bu diyalog meolok değil bu olsa olsa Amerikan hesabıdır. Yani öyle bir şey yok hayır Vatikan hesabıdır. Dinler arası diyalog Allah göstersin bu ümmete oynanmış en büyük oyunlardan bir tanesidir. Din arası diyalogcular Pennsylvania'dan idare edilmektedirler. Niye Pennsylvania? Pennsylvania falan efendi orada bulunduğu için değil sadece. Bu telefonu niye ben kapatmıyorum? E, affedersiniz. Kapatmedi mi? Neyse. Pennsylvania Amerika'da e, dünya üzerindeki dinler üzerinde Amerika'nın emperyalizmin hesaplarının kitaplarının görüldüğü bir merkezdir de onun için diyorum. Ona göre düşünün. Hocam, e, caz, Adres açık. bir e, e, Bir şey okuyor. Seni, insan, e, bir şey okuyor. Seni, Okuyor e, Muhammed'in E tabii. Kim yaptı bunu? Böyle Yapan adam Süleyman Ateş. Yok hayır Süleyman her kişi. Evet, evet. Süreman her kişi. TV5'te bizim program yapıyordu bir aralar. Nasıl otursun seni şöyle dedim Muhammed ya. Hayır unutma falan yok bilerekdir. Ben bu sözünde balına şu ezan vaktim muhakkak bir şeyim. Bir ediyorum bu bilerek'e yakın bir tavırdır. Böyle şey mi? Yani niye unutuyorsun sen ya? Adamın bir tanesi hacca gidiyor, geliyor, işte konuşuyorlar. Ne nasıl diyor. Soruyorlar işte hacca, haçtan zaman. Diyor ki ya kardeşim bir ezanları Türkçeydi, başka hiçbir şey anlamadım diyor. Bir ezanları Türkçeydi, başka hiçbir şey anlamadım. Yani cahil adam bile ezanı bu kadar özümsemişken sen kalkıp da ben unuttum, Meşhedüvenle Muhammed Abdü Resulü, öyle yok. Kimse od yutmaz. Bueno, Emre kardeşim. Bakın biz abiyiz. Biz ümmetin liderleriyiz. Biz ümmetin imam imamları durumundayız biz. Biz öyleyiz. Biz her zaman e, şefkatle, itidalle efendim onlar içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarmak için yapılması gereken meşru her türlü hareket yapmakla mükellefleriz. Yani onlar bizim kardeşlerimiz. Ama yanlışlar var. İnşallah Rabbim bizi vesile kılsın düzelmelerine. Şey yok. At, defet, öt, sil yok. Hayır. Bizim böyle bir, bize böyle bir şey yetki verilmemiş hafızan Allah. Böyle bir şeyimiz yok. Oh, hayır. Yani Müslüman'ın o kararlı duruşu amena. Yani biz oraya bir kararlı duruş koyacağız ki o kararlı duruşumuzdan zaten adam önce bir ikna olacak. <gülüyor> eh, ehli kıble tekfir edilmiyor. Ama aynen dediğiniz gibi evet Eşref kardeşim dediği değindi. Evet son diyelim Mehmet kardeşimden. <gülüyor> ayet Ekmelet Huluküm din İslam evet. Ayeti kelim. O nasihat mensuhat hayır. O ayrı bir konu. Çocuklar onunla kafanızı karıştırmayın. Yani Abdurraki Hocam burada da ben kendisine söyleyeyim nasihat mensuhat farklı bir konu. O Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim nasihat ve mensuhat ayet kelimeler vardır. Bazıları şimdi nasihat mesela önce içki yani bunda size fayda da vardır zarar da vardır derken ama ondan sonra içki şey yasaklanıyor. Şimdi bir insan kalkıp da ya Kur'an-ı Kerim'de de vardı, fayda da vardı, zarar vardı falan deyip de hiç geçemez. Çünkü daha sonra yasaklanıyor. Bir kısım o nasihat mensuhat konusu çok farklı bir konu. Aman ne olur. Ben hiç hazırlıklı değilim o konuda. O konu nasihat mensuhat. Kur'an-ı Kerim'deki nasihat mensuhat şey teknik ıslah terimi budur. Ona ayrıca bir bakın lütfen. Ya da uygun görürse o konuyla ilgili bir arkadaşımız gelsin. Ya o konu hiç şey bir konu değil ha. Rabbul Alemin takdiri çerçevesinde olan onun ümmetin salahı selameti, ümmetin kolaylığı, asanlığı için olan bir konudur. Ümmetin işini, kolay, Müslümanların işini kolaylaştırmak için, onların daha fazla mesafe kat etmelerini sağlamak için allah Teala'dan bir rahmettir. O nasihat mensuhat konusu başlıklarıyla. Ama teknik olarak farklı bir konu.